Motivasyon şarkımız. Evet. Evet herkese iyi günler. Size gecenin bir vakti İzmir'den sesleniyoruz. Bu bir band kaydıdır. Bu artık bariz bir şekilde. O zaman Telefon... iyi geceler. Evet. <gülüyor> i̇yi geceler. Çam ağaçlarının altında e, Baykuşlar ekibiyle beraber bir sohbet gerçekleştireceğiz. Daha önce radyoda size anlatmıştım. Şimdi tabii ki onlar bana garip garip bakıyorlar. Çünkü elimde bir... <gülüyor> Ses kayıt cihazı var ve ben onu konuşuyorum sanki. Çok gerildik. Evet yayınlanacakmış gibi. <gülüyor> Acaba? Ee, onlarla konuşacağız şimdi. Tabi herhalde ekibin bir kısmı e, ülkenin çeşitli yerlerindeki stajlarda anladığım kadarıyla. Evet. Ve onlarla telefon üstünde haberleşiyorsunuz siz. Ama burada internet ve telefon. Yanımızdaki e, baykuşlarla beraber şimdi biraz konuşalım. Herkes bir de konuşurken ismini söylerse iyi olur. Ee, ben şeyi merak ediyorum aslında. Bu iş nasıl başladı? Yani kim ön ayak oldu? Nasıl bu fikir ortaya çıktı? Kim ön ayak oldu? Nasıl ortaya çıktı bu fikir? Onur, onur, söyle. onur sen değilsin. Ben ilk yıl yoktum arkadaşlar. O yüzden sizin söylemenizi lazım. İlk fikir nereden çıktı? İzmir'de e, ülke çapında zaten yapılıyordu. İstanbul'da filan özellikle mimar öğrencilerin buluşması bir şekilde atölyeler çerçevesinde işte e, buluşması, bir şeyler üretmesi, tartışması. Bunu da İzmir'e getirmek, hani İzmir'de de bir buluşma gerçekleştirmek özellikle hani mimar koyuncuları çerçevesinde, hani bu şekilde çıktı diyebilirim. E, i̇lkinde organizasyonda yoktum ama hani içinde sayılırdım. hani o anlamda. Öyle söyleyebilirim ortaya çıkışı anlamında. Peki mesela neden var olan yani şeyi biliyorum ben mesela mimar öğrenci buluşması 11.5 falan orada oluyor. Burada yani tek bir isimle ad altında oluyor da siz mesela neden hani baykuşlar ismiyle böyle bir şey yapmaya niyetlendiniz? Yani ne farkı var mesela bunun onlardan en azından? Ne farkı var? Aslında galiba çıkışında şöyle bir sorun yaşandı. İzmir'de çok fazla bir yani üniversite var. Şu anda sayısı gittikçe artıyor. Çok fazla mimarlık fakültesi var. Hani Neredeyse İstanbul'da yarışacak bir durumda. Hani bu kadar mimarlık fakültesi olmasına rağmen hiçbir etkinlik düzenlenmiyor. Çıkışı aslında biraz da buna dayanıyor. Hani Bu kadar mimarlık fakültesiyiz, bu kadar mimarlık öğrencisiyiz neden olmuyor? Çıkışıyla. buraya ait olan Aynen. Şey. <gülüyor> o yüzden İzmir'e İzmir ait bir şekilde çıktı. Sonradan da atölyelerin akşam yapılmasıyla beraber Barkuslar adını aldı ve değişmedi. Hep evet. yani, yani konsept delisiniz gibi bakmış olan olabilir yani anlamında İzmir'de. İle yani İzmir alakalı <gülüyor> bir yerde ne yapacaksınız yani atölye mi olur falan diyen olmuştur herhalde. Aslında şey değil hani akşam olduktan sonra baykuşar değil mi hani baykuşlar oluşunun nedeni de aslında hani o sayede hani o, o anlamda akşam oluyor atölyeler. Evet. Yani biraz öyle mimarlık yani. öğrencilerin hayat şartları evet. ve e, zaman yaşadıkları zaman diliminden kaynaklanan herhalde. Yani öğrencisinin gece uyumaya, genel Yani gece, hayvanlar yani. alemindeki versiyonu baykuşar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Aynen. Öğretim, evet. gülüyor> <gülüyor> bir de bence tabii şeyin bir avantajı da var. Hani mesela bu gündüz vaktinde de farklı şeyleri yapabilme imkanı veriyor bu evet, e, tabii organizasyon şaması. Evet, yani bir de gittiğiniz bu her şimdi üçüncüsü gerçekleşiyor. E, her biri de farklı yerlerde oldu mesela o, o yerlere ait eee Mekanlara gitmeye de imkan kılıyor aslında. Yani tek bir yerde sadece bir odaya ya da bir salona kapanıp ya da işte bir binanın çevresinde bir araya gelip bir şeyler yapmanızın dışında o gittiğiniz yeri içine de dalmanızı e, sağlıyor bu. Peki e, ilk başta ya da şimdi mesela hangi üniversitelerden öğrenciler var bir Şeyden bahsedelim yani hani organizasyonunda aktif olarak bulunan. Yaşar Üniversitesi. <gülüyor> Dokuz Eylül, Eylül Üniversitesi Ekonomi ve, Ekonomi ve Ekonomi. Yüksek Teknoloji evet. Şu anda yani organizasyonda var olanların hepsi bunlar hı hı. Hani ilerleyen yıllarda başka üniversitelerden de katılım olur büyük ihtimal ama ve şey, İzmir Yüksek İzmir Üniversitesi de katılabilir yani. Dinlere. Tabii yani biz hani katılıma tamamen açığız çünkü hani İzmir'deki tamamen mimarlık öğrencileri diye şey yapıyoruz ama şu anda hani arkasına saydığı gibi 9 Eylül Yaşar Yüksek Teknoloji ve e ekonomi olarak hani organizasyonla sallışıyorlar. Yani yan yıllarda var. mutlaka hani Gediz'den ve İzmir Üniversitesi'nden de katılım olacaktır. Çünkü gez... Onlarda da mimar fakültesi mi var? var? Var ama yeni açıldıkları için çok fazla hani şey için, işin içinde değiller yani. Hı hı. Daha evet. yeni mi şey Yeniler. aldılar? İlk yılları. İzmir yıl. Üniversitesi'nde hazırlıklar da. 700 gibi. üniversitesi aynı durumda. Yani bu sene hatta geldiler evet. ilk toplantılarımıza. Aha. Daha hazırlıktaydılar. Hatta biz de yani biraz yol göstermeye falan çalıştık ama hani ilerleyen yıllarda onlar da aramıza katılacaklar bir ihtimalle. Çoğunlukla organizat değil ya yani organizasyon tamamıyla İzmirli olan. Yani İzmir evet. Evet. Organizasyon tamamen İzmir mimarlık Genelde böyle bir baktığımız zaman hızlıca sayarsak başka yani çünkü sonuç olarak Türkiye'de herkese ilan ediliyor Aynen. ve katılanlar da her üniversiteden öğrenci olabilir yani, yani bugün'e kadar böyle hızlıca saysak kiçoğlu sayacağız da bu ihtimalle. Hani <gülüyor> <gülüyor> bugüne kadar kimler geldi, kimler şey, geçti? Ankara gelmedi dese. <gülüyor> evet, Akola, Kocaeli, ITU, Yıldız, Finandiya. <gülüyor> <gülüyor> eski var şehir var. E, sonuçta falan. Kayseri, hatta Kıbrıs'tan gelenler var evet, şu anda. Lefke'den. Daha sonra Balıkesir Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Ispın, e, Tekirdağ'dan falan gelenler Hı. var. Onun dışında 7 e, ne... tepe var şu anda. Evet, İstanbul'un çoğunluğu geliyor zaten. Ankara'dan çok az geliyor kenarda ama Bir de şöyle bir durum var Biz <gülüyor> e, seçerken kesinlikle Üniversite, cinsiyet, din, dil ırk ayrımı yapmadığımız için <gülüyor> Kimi, e, seçtiğimizi, kimi bilmiyoruz. seçtiğimizi bilmiyoruz açıkçası Aha. O yüzden Peki, de, de Ondan da bahsedelim yani o seçim nasıl oluyor yani Neye göre seçiyorsunuz Sadece bir arkadaşımız görevli O, da o zaten isimleri oylamada. alıyor Hı. O oylamaya katılmıyor Onun dışında o kişilere Birinci kişi, ikinci kişi diye numara veriyor Aha. Bize gönderiyor puanlama yapılıyor ve ortalamaya göre hı hı. E, neyin puanlaması bu yani neye sorduğumuz, bakarak... soruları. sorduğumuz soruların hı. Yani Yanıt kendi yanıtı e, evet yanıtlar olarak hani daha doğrusu beklediğimiz yanıtlar olarak çünkü her organizasyonda farklı bir yanıtlar beklenen farklı konsept üzerine gidiliyor. Hmm. Soru oluyor Peki Mesela oluyor. yani sorulardan bir tane örnek. Bu seneki sorular biraz daha hikaye gibiydi aslında. Ee, Kentsel dönüşüm. Bu seneki konumuzu e, daha temel temel olarak ele alınca onun üzerine bir hikaye yazılmıştı ve hani birkaç soru oluşturuldu ee, ve hikaye olarak soruldu. Hani e, bir otobüste e, teyze ile yaşanan muhabbetler dahilinde yaşa e, teyzenin bizim ağzımızdan sorduğu sorulara katılımcının evet. verdiği cevapları şeklinde indiği otogarda işte simitçinin evet. verdiği evet. cevap e, sorulara verdiği cevaplar şeklinde hani bizim ağzımızdan sorulmuş sorulmuş sorulara aldığımız cevaplar oldu. Bu seneki e, Katılım sürecini değerlendirmemiz bu şekildeydi. Bu soruları değerlendirdik. Ya aslında daha çok şeydi. Yani bu hikayeyi de belirlememiz şöyle olmuştu. Ee, biz gelirken böyle buralara zaten ve bu tarz hikayeyi çok yaşıyoruz hepimiz. Yani biraz daha evet gündelik hayatın içinde olduğu için herkes aslında bunu gelirken yaşayacaktır diye. Kurgu, <gülüyor> evet, kurgu bir şekildeydi. Hani e, Sorularda da böyle e, güzel diyaloglar olmasına karşın içinden böyle cımbızla eleyeceğimiz aslında küçük ipuçları e, ipi söz konusuydu. E, bir de e, bu sorular sadece genel bilgi almakla birlikte en son istediğimiz mesela bu, bu sene bir ürün söz konusuydu. Nasıl bir şey var? Ee, bu sene bir tane yani bu hikayede zaten süper baykuşumuz vardı bu hı. süper baykuşumuz acaba onun için bu dünyadaki temel sorun neydi mimarlık adına kendisi adına ve bunun için bu sorun için ne yapabilirdi Ya yani onun ütopyasını ve yani bunun ürününü merak ettik yani seçimlerimiz... ürün nasıl bir şey bir yazı mı bir çizim bu, mi bu ürün yazı video, olabilir video, fotoğraf. Fotoğraf. tamamen fotoğraf. serbestti hani... kendisine ait herhangi bir ürün hı hı. şeklindeydi yazılı olabilir. Kendi çok beğendiği bir video bile olabilirdi. hazırladı poster bile olabilirdi. Hı. Çok serbest bıraktık o konuda. Hatta hani beklediğimiz şekilde hazırlanmış bir video, poster hani genelde bu şekilde geldi ürünler. Peki hani... kısa bir müzik arası verelim. Tamam. <gülüyor> Çam ağaçlarının altında, kurumuş otların üstünde, cüzdür böceklerinin fon müziği ve gitar tabii ki var oldu bir fon müziğinin üstüne konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu üçüncüsü, Baykuşlar Etkinliği. Evet. İlkinden itibaren böyle biraz konulara, yapıldığı yerlere falan değinerek bugüne gelip bağlayalım isterseniz. Nasıl yani ilk etkinlik neredeydi nasıl oldu? İlk etkinlik. İlk etkinlik İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde konuya de değinmek. Tabii olursak... aslında şeyi de söylemekte fayda var. Mesela siz bunu başladınız ama ya da böyle bir şey başlattınız ama aslında nasıl destek buluyorsunuz? Yani ne, nerede ne olduğundan daha çok çünkü bu internetten de bulunabilir. Belki de şimdi böyle bir şeye. Ön ayak olma ihtimaliniz var mesela sizin başka başka yerlerde olabilecek olan bir şey. Çünkü bu sizin başlattığınız bir şey ve bunu destek buluyorsunuz. Yerler organize ediyorsunuz. Hı. İnsanlar şehir dışından geliyorlar mesela. Ee, onlara kalacak yerler, işte ne bileyim öyle yemekleri, eğlenceler falan düzenliyorsunuz. Nasıl oluyor anlamda. bunlar? Yani bunların desteğini kimse sağlıyor? ya da işte verilen sözler hep tutuluyor mu? <gülüyor> <gibi. Ay, şeyler gülüyor> işte. Çok yaralıyız çok. <gülüyor> çok. <böyle. gülüyor> <gülüyor> yani bu yani organizasyonun kendi karakterinde de var mesela onu da böyle biraz hafif bu konulara değinerek geçersek iyi olabilir çünkü yani bu iş böyle istedik olduğu ile olmuyor. Hı hı. İlk yıl özellikle hani e, böyle bir fikir öğrencilerden çıktığı zaman. Hani oda nezinde toplantılar oldu Mimar, epeyce. İzmir Mimarlar Odası'nın odasında hocalarımızın katıldığı bayağı hani böyle haftada iki kere falan toplanılan toplantılar oldu. Destek konusuna gelecek olursak özellikle maddi anlamda hani ilk sene Mimarlar Odası'nın <gülüyor> ikinci senede tabi de öz, ciddi bir maddi katkısı oldu. Hı hı. Hmm, Sözünü tutmayanlara gelirsek sponsorlardan <gülüyor> baya hani e, aslında olumlu dönem de çok oluyordu ilk sene özellikle e, çok sponsorumuz vardı ikinci senede de epey vardı ama hani bu sene pek olmadı. Ya şöyle oluyor hani mimarlar odasının dışında biz senin içerisinde çok fazla sayıda toplantı yapıyoruz ve görev dağılımı yapılıyor. Sponsor aramaları denilen bir kavram var bizde. Firmaları tek tek sırayla mimarlık ofislerini arıyoruz. İşte tanıdıklar vasıtası, bir şekilde bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Hani o kadar çok firmayla görüşülüyor ki hani bunlardan %10'u falan geri dönüyor yaklaşık olarak. %10'u evet. tabii iyi oluyor. Hani evet %10'u çok iyi oluyor. Hani <gülüyor> o şekilde topladığımız sponsorluklarla bu organizasyonu mesela, çıkarıyoruz. Yani şu ilginç tabii, benimki mimarlık ofisleri ya da inşaat şirketleri sonuç olarak bu e sizin eğitimini gördüğünüz alanın belli bir de sektörü var. Evet, evet. Ve sonuçta hani siz aslında kendinizin bugününe ait, bugünkü deneyiminizi artırmak için işte farklı bir eğitim sistemi de olabilir bu ya da işte bir şeyler paylaşmak için bunu düzenliyorsunuz ama sonuç olarak o, yani bu kişiler daha sonra o sektörün içerisinde falan yer alacak olan kişiler. Bir de yani evet. İzmir içerisinden örgütlendiği için bu iş, özellikle İzmir içindeki bu sektör dahilinde çalışan yani faaliyet gösteren firmalar için çok önemli oluyor olması lazım aslında. burada bu tam da hani bir noktaya değinmek lazım. Çok güzel dediniz hani aslında bu kadar anlaşılmıyoruz. <gülüyor> hani bu kadar anlaşılmıyoruz. Bahsettiğiniz gibi hani yani meslek çerçevesinde hani birçok bizim yan dallarımızı oluşturan hani inşaattır e, vesairedir hani malzeme bu tip aynen malzeme işte e, gibi kurumlara gittiğimiz zaman hani anlaşılamıyoruz pek fazla. Hani buna da değinmek lazım. Keşke böyle olmasa. Ama onun için şöyle bir şey yaptık biz. E, bir e, katılımcının haftalık nasıl diyeyim masrafını ne kadar olacağını tahvil ederek atıyorum 250 lira demiştik. Bir öğrencinin e, bir haftalık e, masrafı 250 liradır. Kaç tane katılımcı katabilirsiniz bize şeklinde yaklaştık odalara mimarlık ofislerine. Bu şekilde işte e, ben size iki öğrenci için yardım ediyorum. Bir öğrenci yardım bir Sanktisi öğrenci bir için evet. <gülüyor> yardım ediyorum diye bu şekilde yaptık daha rahat oldu bizim işimiz oldu mu oradan girdi oldu doğru. oldu evet Hı. İzmir'deki evet. mimarlık ofislerinden iyi bir destek aldık diyebiliriz. İkincisi için. Sağ olsunlar. Yani sizi yaramaz bırakmıyor. Belki de o konuda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Birçok etkinlik oluyor sonuçta. Sadece biz etkinlik yapmıyoruz. Hani evet. Bu sponsor bulma yollarını değiştirmek evet, gerekiyor. Kendini anlatabilmek ve anlaşılır olmak. Yani önümüzdeki olurdu. yıllarda belki de hani yıl içerisinde etkinlikler, faaliyetler düzenleyip, Hı. üretip, internete paylaşıp belki de bu tip yollara gidebiliriz. Hani. Peki bu ikincisi, yani ilkini bahsettik yüksek Hı -hı. teknolojideydi. Hı -hı. E, i̇kincisi nerede oldu? İkincisi karantina yani, adasında, evet. adasında oldu. Burla da karantina hı hı. adasında oldu. Evet. E, oradaki eee yan daha iyi olur. Oradaki tarihi doku üzerine konseptimiz gelişti daha çok ve bunun üzerine tartışmak gereği duyduk. O yüzden kentten biraz daha kopup sadece adaya yönelik bir konseptimiz vardı dediğim gibi bu şekildeydi yani daha izoleydi. Ilk Hı -hı. Kime evet göre evet sonra. evet. Peki yer gelmiş konuda söyleyeyim mesela yürütücüler var. Hı -hı. Şimdi bu seneki biraz daha farklı ama önceki senelerde yani belli atölye adları ve yürütücüler yani açıklanıyordu. Evet. O kişilerin bu işe katılımı nasıl yani? gönüllülük esasına mı? Kişiler kendilerimizle başvuruyorlar. Siz mi e, bağlantıya geçiyorsunuz? Nasıl oluyor mesela? Onda bir şeyiniz var mı? E, biz biz bağlantıya geçiyoruz evet, genelde. internet üzerinden araştırıyoruz. Konseptimizle bağlantılı olan insanlarla iletişime geçiyoruz. Ya yani önceki yapılan, yapılan atölye çalışmaları araştırılıyor daha çok. Hani kişilerin özgeçmişleri falan tamamen araştırılıyor. Konseptle de, dediği gibi hani bağlantılar falan araştırılıyor. O şekilde hani iletişim kurabileceğimiz kişilere iletişim kuruyoruz. Geri dönenler ancak yani o şekilde atölye e, yürütücülüğü yapıyorlar. Ancak bu, se bu sene dediğiniz gibi tamamen farklı bir konsepte gittik. Yani geçtiğimiz iki sene boyunca hani e, normalde her etkinlikte yapılan hala hazırda atölye programları vardır. Hocaların kendi hazırladığı kendi üzerine çalıştığı kendi yapmak, üzere, e, yapmak istedikleri programlar vardır. Biz bu sene çok farklı bir konseptle gitmek istedik. Ee, daha çok tamamen spontan bir şekilde geliştirdik. Yani katılımcının ne... dominant evet. olduğu bir sessiz. Yani katılımcının dominant olduğu yürütücülerinde katılımcılara sanki yol göstericiymiş gibi. Hani katılımcı ama çok bilgi ve tecrübeli bir yol gösterici tadında olmalarını istedik. O şekilde e, hani bu seninki konseptimiz kent ve kentle ilgili olduğu için o şekilde kelimeler oluşturduk ve e, hani bugünden itibaren başlayarak kelime çekilişleri, grup çekilişleri yapılıyor. Hani e, atölye de önceden bu kelimeleri biliyorlar ama hangi kelimeye çıkacak onlar da bilmiyorlar. Hani nasıl bir karma oluşturulacağı bilin, bilinmiyor. Tamamen spontan olması şu açıdan da istedik. Şöyle bir düşüncemiz vardı. Önceki yani daha doğrusu bütün etkinliklerde yapılan bu atölye çalışmaları sanki öğrencilere hani Zorla ders çalıştırıyormuş tadından hani çok fazla gitmiyordu. Onları daha fazla iş, işin içine katmak istedik. Hani bu şekilde ne yapabilirsin senin içerisinde çok fazla kafayı yoğurduk. Hatta o yüzden de biraz geç kaldık. Çok gereğinden fazla kafayı yoğurduk. Hani onlarca farklı tema çıktı çünkü sonuçta işte hani öğrencilerin de işin içinde olduklarını hissettikleri bir atölye tarzına gidersek daha hani başarılı oluruz diye düşünüp böyle bir denemeye evet, bu sattık. sefer de evet. kentin içine de girdiniz artık evet. yani. Aynen. Evet. hep İzmir'in dışındaki Dışındaydık, yerlerdeydiniz konsept açısından bu sene kentin içinde yer almayı Aha. istedik hı hı. Bir de de tabii anda... sadece hani kent içinde değilsiniz bir de işte geziler falan da olacak haber, değil mi Aynen. evet perşembe evet. koçaya gidiyoruz evet. bekleriz <Gülüyor> Erken bir günü bunu dinlediklerinde tabii. <gülüyor> Sizin de sada izliyor olacağız. Evet gerçekten bu zalim yapılan açıklamalar. <gülüyor> kahkahalı, şey, kinayeli kahkahalı. <gülüyor> Sırışarak. Ama çok iyi oldu. artık ya. Peki bu seneki bir sıkıntılardan falan da sizin kendi o ortaya koyduğunuz ekstra bir efor da var o galiba. Şey. O, o da bize yardım de... etmedi. <gülüyor> o da, da... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> diğer yolda bıraktı. <gülüyor> bu da, bunlar da gerekli yerlerin kulağına gitsin. <gülüyor> diyoruz. Evet. Biz canlı gönülden çalışıyoruz. Şu çok önemli ki burada çalışan herkes gönüllülük esasında dayılı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hem organizasyon ekibi Hamle de bize destek veren hocalarımız, buraya gelen yürütücü adı altına andığımız mimarlar, hepsi gönüllük esasına göre çalışmaktadır. Bir hafta boyunca bize sürelerini ayırıp karşılık beklemeden bizimle beraber oluyorlar. Hı. Çok teşekkür ediyoruz işbirliği yapan herkese. Biz burada maddi ve fiziksel olarak inanılmaz derecede çok zorluk çektik bu yıl özellikle. Ben de size geri kalan herkesin gıyabında ve tüm İzmir adına. <gülüyor> Teşekkür edeyim çünkü siz de sonuç olarak bunu hiçbir karşılık beklemeden ve gönüllü olarak yapıyorsunuz. Yok yok komisyonumuz var bizim. <gülüyor> evet, diğer grup üyeleri şu anda yana garip bir şekilde bakıyorlar. Biz de zaten kılık kıyafetinden bir fark olmuyor. Ben son olarak masanın çevresindeki kişilerin isimlerini de alarak programı kapatmak <gülüyor> Bu tartışma büyüyecek gibi görünüyor. At soyadalıyım um, ve kapatalım bu iş. Evet. İzgi Yızıcı Ekonomi Üniversitesi'nden. Gözde Akman 9.50 Üniversitesi'nden. Ceren Nizam Yaşar Üniversitesi'nden. Ben Onuriz 49.50 Üniversitesi'nden. Seyit Gökhan Yücel 9.50 Üniversitesi'nden. Ebi Yaşar olsun Nihan Aker. <gülüyor> ben de Hasan <gülüyor> Cenk Dereli. <gülüyor> Sizlere İzmir'den seslendik. Ee, haftaya görüşmek üzere. Hadi şarkımız. Hadi şarkı, şarkı. buyurun. Evet. İşte biz. Böyle bir. shoulder.